Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir bayan e, bacımız soruyor. Diyor ki ben e, hamile e, süt emziriyorum. Yani çocuğum var. Süt emzirmek orucu bozar mı? E, elhamdülillah süt emzirmek orucu bozmaz. Bu orucu bozan şeylerden değil. Ana eğer orucuysa süt emzirebilir bir mahsuru yoktur. Bir de süt emziren Kadınlara ruhsat var. Ee, eğer o süt emzirmek oruclarına, e, bedenlerine ziyan veriyorsa başka gün oruç tutabilirler. Bir mahsur yoktur. Çünkü hasta hükmündedirler. Bir de süt emziren kadın yemek yemese sütü azalır, yen kesilir. Ama süt emzirmek elhamdülillah o, o, orucu bozmaz. Bir mahsuru da yoktur. Emzir edebilirsiniz. Velhamdülillahi rabbil alemin.